Merhaba, Birleşmiş Milletler iklim görüşmeleri Almanya'da sürüyor. Bu toplantı Avrupa'nın konuda küresel lider pozisyonunu koruma çabasıyla açıldı. Cancun'da iklim yardım fonuna dair verilen sözler bu yılın sonunda tükeniyor ve Avrupa Birliği'nin de yönünü net olarak birilemesi için zaman daralıyor. Avrupa Birliği ülkelerinin çoğunluğunun karbon emisyonlarında daha da azaltıma gidilmesi yönündeki iradesi ise en çok Polonya tarafından eleştiriliyor. Fosil yakıtlara dayalı ekonomisi yüzünden Polonya'nın emisyon azaltımına itiraz etmesi, Avrupa Birliği'nin genel politikasını bir anlamda kilitliyor. Almanya'daki gayri resmi toplantıda Küçük Ada Ülkeleri Birliği yani AOSIS, Avrupa Birliği'nin karbon salımı azaltımını %20'den %30'a çıkarma hedefini gerçekleştirmesi gerektiğini vurguladı. Marshall Adası yetkilisi ise 26 ülkeden yalnızca birinin yani Polonya'nın karşı çıktığı bu durumun bahane olarak kullanılmaması gerektiğini söyledi. Avrupa Birliği İklim Delegası Koning Hedegaard ise bu yıl bu hedefe Geçmenin çok çok zorlayıcı olduğunu söylüyor. Tabii ki bu küçük ada ülkeleri için hayat memat meselesi. Haziran 2012'de dünyadaki ülkelerin, şirketlerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin bir araya geleceği Rio Artı 20 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı'nın ise maalesef tarihi bir zirve olmaktan uzakta kalacak gibi Ve bir fırsatın kaçırılmasından herkes endişe ediyor. Konferans tarihe geçen dünya zirvesinden 20 yıl sonra gerçekleşiyor. Ve dünyanın gittiği yönü ve insanların geleceğinin nasıl şekillenmesi istediği enine boyuna tartışılacak. Önemli olan burada gezegenin geleceği ama Barack Obama muhtemelen katılmayacak. İngiltere ve Almanya temsiliyetinin ne düzeyde olacağı belirsiz. Avrupa parlamentosunda heyetinden iptaller var. Dolayısıyla pek de İç bir durum değil. Greenpeace Politikalar Direktörü Daniel Midler ise şu anda toplantının yetersiz hedeflerine ve aidiyet eksikliğine vurgu yaptı. WWF'in Londra Zooloji Derneği ve Küresel Ayak İzi Ağı İşbirliği ile iki yılda bir tamamladığı Yaşayan Gezegen 2012 raporu insanlığın mevcut yaşam tarzı ve tüketim alışkanlıklarını devam ettirmek için bir buçuk gezegene ihtiyaç olduğunu ortaya koyuyor. Yaşayan Gezegen Endeksi son 40 yılda biyolojik çeşitliliğin küresel ölçekte %30 azaldığını göz önüne seriyor. Yaşayan Gezegen raporu 2012-2050'lerden beri nüfusun iki kat arttığını, daha iyi seçimler yapılmadığı takdirde artan nüfusa ve tüketime bağlı olarak ekolojik ayak izinin daha da artacağını dikkat çekiyor. Ekolojik ayak izinin farklı gelir gruplarına göre incelendiği raporda zengin ve yoksul ülkeler arasındaki fark açık şekil ortaya çıkıyor. Yüksek gelirli ülkelerin ekolojik ayak izi, tabii ki düşük gelirli ülkelerin ayak izinin neredeyse 5 katı, Yaşayan gezegen raporuna göre Türkiye'de ise kişi başına düşen ekolojik ayak izi sıralamasında 150 ülke arasında 68. sırada yer alıyor. Tabii ki böyle zengin fakir ayrımı yapmak ne kadar yanlış. Esasında gezegene daha az zarar verenler çok daha zenginler. Evet ekolojik ayak izimizi düşürmeye çalışanlara yapılan bir de müdahaleye bakalım. Sea Shepherd Deniz Şobanı örgütünün kurucusu Paul Watson Almanya'da tutuklandı. Frankfurt'ta gözaltına alınan Watson'ın Kostarika'ya Rica'ya iade edilmesinin söz konusu olduğu açıklandı. Alman polisi tutuklamanın Paul Watson'ın 2002'de köpek balığı avcılığına karşı gelmesiyle ve deniz trafiğini durdurmasıyla ilgili olduğunu söyledi. 2010 yılının Eylül ayında Fethiye İhsar ufacık ve mikrop dolu bir beton havuzdan kurtarılan Tom ve Misha adı verilen Afalina Türü iki erkek Yunus, Born Free Foundation çabaları sonucunda 20 ay süren bir rehabilitasyonun sonunda doğal yaşam ortamlarına geri döndüler. Bu bir ilk çünkü böyle bir rehabilitasyon daha önce yapılmadı ve tabii ki bu diğer kurtarılan Yunusların da doğaya geri bırakılması için bir fırsat oluşturuyor. Ama önemli olan bu güzelim hayvanları o havuzlara, gösteri merkezlerine hapsetmemek. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği TÜREP Başkanı Mustafa Serdar Ataseven Avrupa'nın en büyük rüzgar enerjisi pazarına sahip olduğunu söyledi Türkiye için. Ataseven Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü'nün rüzgar enerjisini belirleme çalışmalarına göre ülkede toplam 48 bin megawattlık teknoekonomik potansiyel bulunduğunu Türkiye'deki 11 bin megawattlık proje stok ve 20 bin megawattlık hedefiyle yabancılar için bulunmaz bir fırsat olduğunu söyledi. E biz kendimiz için de bir fırsat diyelim hemen burada veya daha doğrusu dünya için bir fırsat kömürden uzaklaşmak için. Evet Türkiye bir pazar olarak görülüyor ve e, tabii ki biz bir pazar olarak değil bir fırsat olarak görülmesini arzu ediyoruz. Ve Ataseven diyor ki gerekli düzenleme ve piyasa şartlarıyla 2023'te rüzgarda 20.000 megawatt hedefini yakalayabilmek için bir rüzgar enerjisi yol haritası projesi üzerine çalışıyor TÜREP. Bu haritadan rüzgara yol göstermesini umduklarını kaydediyor. Biz de rüzgara, güneşe, jeotermaya ama en önemlisi enerji verimliğine de yol gösterelim diyoruz. Yeşil ve barışlı bir gelecek diliyorum. Esen kalın.